İkinci programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta 2009'da neler oldu hakkında bir program yapılmıştı. Bu hafta da biz arkadaşlarımız 2010'dan neler bekliyor. Onunla ilgili bir program çekeceğiz ve programımızda Sinem arkadaşımızla birlikte başlıyoruz. Merhaba Sinem. Merhaba. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Sinem Savaş, 8. sınıf öğrencisiyim. 14 yaşındayım. Habiyar Ahmet Paşa İki Okulu'na gidiyorum. Peki 2010'dan beklentileri nelerdir? Ee, ben 2009 ve 2010'un farklı olacağını düşünmüyorum. Ee, sağlık, aşk ve huzur istiyorum aslında herkesin istediği gibi. Ee, biraz çocukların mutlu olmasını istiyorum aslında. Çoğu çocuk mutsuz her yani Mutlu olanlar her şeyi elde edebiliyor ama aslında bu onları mutsuz edebiliyor. Hani diğer çocuklar mutsuzken onlar mutlu oluyor. Bence dünya eşitlenmeli. Peki sen kendi yaşantınla ilgili ne söyleyebilirsin? Ya ben SBS var önümüzde yani onun güzel geçmesini istiyorum yani başarı istiyorum. Evet. Diğer arkadaşlarımıza soralım onların düşünceleri neler? Ben 2010'dan aslında iyi bir başarı diliyorum. Karnemin iyi gelmesi, matematiğimin yükselmesi, <gülüyor> ee, aile içinde huzur, mutluluk, para, aşk, yani her insanın isteyebileceği her şeyi istiyorum. Dostluklarımın dost olabileceğim insanların artmasını, çevremin genişlemesini ee, istiyorum ve diliyorum. İnşallah dilediğim ve umduğum gibi. Ee, geçer bu yılımız. Bana sorarsanız hani sizin fikirlerinize katılıyorum hani sağlıklı olmak, mutlu olmak, herkesin isteyeceği şeyler. Tabi bunun dışında ne olabilir? Ee, yine e, sizin gibi SBS'den önümüzde bir SBS sınavı var ki daha önümde iki tane SBS sınavı var. İnşallah onlardan güzel bir puan alıp iyi bir liseye gidebilirim. Ee, bu kadar. Benim beklentilerim e, ilk olarak sağlıklı ve huzurlu bir yaşam. E, SBS'ye bu sene ilk defa gideceğim. Çok yüksek bir puan almak dileğiyle girmeyi düşünüyorum. Daha sonra ailemden bir tane bilgisayar istiyorum. <gülüyor> Ki evde bilgisayar olmasına rağmen. Bu kadar. Biz arkadaşlarımızdan, okuldaki arkadaşlarımızdan böyle bize mektup yazmalarını istedik. beklentileri beklentileriyle ilgili. Evet. evet, onunla ilgili mektup yazmalarını istedik. Ee, i̇ki tane okuldan geldi. Ee, Gülce sen başla birkaç tane okuma istersen. Ee, ben... Sınıfımdan olan arkadaşımın yazdığı bir şeyi okumak istiyorum. 2010'dan beklentilerim annemin daha az ders çalış demesi, daha az karışmaları bir yere çıkarken nereye gidiyorsun diye sormamaları. Bizim sınıftan bir arkadaşım şöyle demiş. 2010'dan beklentilerim annemin daha az ders çalış demesi, daha az karışmaları bir yere çıkarken nereye gidiyorsun diye sormamalı sormamaları diye söylemiş ee, demek ki anne ve babası e, arkadaşımızın üzerinde bir yere çıkarken veya bir yere giderken çok çok, çok baskı uyguluyorlar ama yani burada baskı ne bileyim hani insan merak eder sonuçta çocuğun nereye gideceğini tabii ki de hani çok da fazla Ayıklamak hani içinden ne yapıyorsun işte nereye gidiyorsun kaçta döneceksin falan gibi değil de hani nereye gidiyorsun diye en azından bir sorulabilir yani. Merak ediyorlar her çocuk yani her aile çocuğunu merak ediyor nerede ne yapıyor ne zaman gelecek hakkında yani bu hepimizin başına gelen bir şey sadece onun üstünde olan bir etki ve baskı değil. Evet ııı. E sen ne demek istersin? Ya ama bu aslında güzel bir şey. Bazı aileler e, çocukların nereye gittiğini hiç sormuyorlar. Çocukları akşam eve gelmiyor mesela. Onu bile merak etmiyorlar. Arayıp sormuyorlar. E, mesela çocukları sınavlara girdiğinde sınava girdi mi, girmedi mi bir bilgisi yok. Kaç almış bir bilgisi olmuyor yani. Yok ki yani. bununla ilgilenmesi güzel bir şey. Yani evet, ilgilenmesi. Peki güzel başka bir şey. tane okuyalım. Kitap okuma dersleri daha çok olsun. Bununla ilgili aslında hatta şöyle diyebilirim kitap okuma dersleri olsun. Ki, evet. Çünkü bizim okulumuzda hiç kitap okumayla ilgili bir ders yok. Bazen Türkçe öğretmenlerimiz böyle bir şey yapabiliyor. O da sınavlar bittikten sonra. Ki hani bundan yola çıkarak da kütüphanelerle ilgili. Mesela benim yaşadığım yerde hiç kütüphane yok ki ben buradan çok rahatsızım. Okulumuzda da bunun dışında bir kütüphane yok. ...şöyle diyeyim vardı ama daha sonra e, kişinin artması nedeniyle yeni bir sınıf oraya yapıldı. Bu yüzden bence e, her insanın yaşadığı bir yerde bir kütüphane olması lazım. Sonuçta hani e, durumu olan insan var, durumu olmayan insanlar var. Hani bir, bir, herkesin evinde bir bilgisayarı yok sonuçta. Ki e, Hatta bence bilgisayarda araştırma yapmaktansa kütüphanede araştırmak çok daha zevkli ve güzel bir şey. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Bizim e, okulumuzda da kitap okuma dersi diye bir şey yok. Geçen sene bizim Türkçe öğretmenimiz güzel konuşma ve yazma dersini kitap okuma dersi olarak kullanıyordu. Aslında orada el yazısı. Yazıp işte yazım kurallarını işlememiz gerekirken biz oturup kitap okuyorduk. Biz de bundan çok memnunduk. Ama bu sene öyle bir ders de yok. Sadece rehberlikle sınırlı. Rehberlikte de zaten sınavlarla ilgili, streslerle ilgili bilgi veriliyor. Ben okuyayım arkadaşımın bir mektubunu. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle başlamış. Neler isteyebilirim ki 2010'dan? Ne bekleyebilirim? İstediğim her şeye sahip olsam bile bitmeyecek isteklerim. Sürekli yeni umutlar, aşklar, dostlar isteyecek, isteyeceğim. Orta son sınıf öğrencisi olarak ne isteyebilirim? Yaşıtlarımın aklına gelen ilk bir lise puanım yüksek olması gibi mi? Ama hepsini dünyaya ayak uydurmak için istemek zorunda oldukları şeyler. Bense... Bense kim senin aklına gelmeyen arkadaşlarım istiyorum. Çünkü kimseyle 8, kimisiyle 8, kimisiyle 3 yıllık arkadaşım. Hepsiyle iyi kötü şeyler paylaştım. 2010'dan istediğim ne olursa olsun on, onları unutmayayım. Onlarda beni, kalplerinde minik ol, minik de olsa bir yerim olsun. Başka başka isteklerim. Bakıyorum da böyle düşününce aklıma hiçbir şey gelmiyor. Zafer Hoca, umarım onu hayatımın ileriki safhalarında görürüm. Eskisi gibi bana yol gösterir, umut verir. Da Silva, dilerim ki onu görmek mümkün olsun. Ona ona nedense anlam veremediğim duygularla bağlandım ve kopamıyorum. Umarım ileride oturup onunla bir sohbet edip gülüşürüz. Tabii önce süper bir Portekizce bilmem lazım. Kitaplar, 2010'da süper kitaplar alayım. Ve boydan boya bir kitaplığım olsun. İçinde bıkmadan okuyabileceğim romanlar... Ee, bunun gibi de buradan devam edersek e, onun da bir e, kitaplarla kütüphanelerle ilgili işte birileriyle tanışmakla ilgili dilekleri var tabi hani belki hani mektubunun dili diğer kalanında da e, bazı şeyler söylemiş olabilir. Ben de size bir söz okumak istiyorum. 5 gün tatil olsun, 2 gün ders olsun demişler. <gülüyor> Okul olsun demişler. Çocukların okuldan neden sıkıldığını, derslerden neden hemen çıkmak istediğini çok merak ediyorum. Neden bu kadar sıkıcı olabiliyor okullar? Ama yani... gerçekten hani bazen bazı dersler sıkıcı olabiliyor. Neden? Hani bu hayır her ders güzel tabii ki de <gülüyor> yani... <Yok> canım, matematik aşkı yoktu. <gülüyor> matematik de güzel seviyorum. bir ders bence de ben de seviyorum ki tüm derslerimi seviyorum bazen hani e, şey gibi bu böyle bazı konular hani ba bir şey istemeyiz onu yapmaktan hoşlanmayız ya onu gibi bir şey belki o, o dersteki konuyu e, işlemek istemiyoruz gibi bir şey aslında e, bence okula gitmek çok zevkli bir şey çünkü okula gidip Öyle ders çalışan falan diye düşünmüyoruz her zaman. Hani arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlarımızla geçireceğimiz teneffüsler. Ee, daha sonra ders içlerken derslerde de öğretmenimiz bazen hani, çok zevkli şeyler anlatıyor. Okul güzel bir şey aslında. Neden böyle düşünüyorlar? Evet doğru söylüyorsun. Ee, şimdi sizin için seçtiğimiz e, Jingle Bands adlı şarkıyı dinleyelim. Merhaba sizin için seçtiğimiz müziği dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de bir bir dilek bir istek okumak istiyorum. Mahallelerin temiz olmasını istiyorum. Buna benzer diğer şeylerde de okulumuzun bahçesinin temiz olmasını istiyorum. Bir de dünyamızın, dünyamızın temiz olmasını istiyorum. Yani aslında çocukların e, bir şeylerden rahatsız oldukları. Evet. Bazı konularda bence çocuklar suçlanır. Hani... Hmm. E, Burada çocuk vardı o döktü yere falan gibi olduğu zaman hani çocuklar da rahatsızlık duyuyor aslında bundan. Onların bazıları dikkat ediyor bazıları etmiyor olabilir ama bence böyle çocukların yüzde ellisi falan ben, e, bu ortamların temiz olmamasından rahatsızlık duyuyor. Evet e, şey aslında hani ne kadar bazı kişilerin bu konularla ilgisizmiş gibi çıkıyor. E, görülse de aslında hani her insan bence temiz bir ortamda yaşamak ister diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle şey demişler hani SBS SBS'a çok koşuyor. SBS'e evet. çok takıntılı bir şey. Mesela çocukların hepsi yaptıkları yorumlarda üç doğru bir yanlışı götürsün hani ha, evet, mesela onun gibi. Biz de evet, ama gibi imkansız oluyor evet. ya sınavlar çok insanın kafasını karıştırıyor hani çok sorun yaratıyor çocuklar bundan çok rahatsız. Stres de, en büyük sorunumuzda zaten. Stres. stres evet, ya evet. aslında ben pek strese girmiyorum sınavları girerken kendi girerken kendi açımdan bakılırsa ama hani bir bir, bir olay başıma gelince moralin bozulunca. ...hiçbir şey konsantre olamıyorum... ...o aynı şey ders ortamında da oluyor... ...mesela benim moralim bozuk olunca... ...hoca'ya karşı da agresifleşiyorum... ...sinirleniyorum... ...hani bir şey olduğu zaman ters cevap verebiliyorum... ...halbuki sorun hoca da değil... ...benim kafamda olan sorun da... ...hani bir türlü ve ...aynı noktaya odaklayamıyorum... Morali, ...moral bence... ...en önemli etken bu konuda... Evet. ...peki... ...şöyle bir şey sormak istiyorum... Yıl bu 2010'dan hani e, sokakta yaşayan insanlarda hani bu sokakta yaşayan insanlardan kastım hani e, şöyle tabir edeyim yoksul insanlar ne düşünebilmiş olabilir hani böyle biraz şey olarak bakılınca işte yok sıcak büyüme falan gibi mi yoksa hani daha büyük şeylerde gözü olanlar mı ne diyorsunuz? Eee... O konuya gelir, gelinirse mesela bizim e, istediklerimiz yapılabiliyor. Hani onlar da ister tabii ki. Hani Ama bazı insanlar da var ki hani bir ara, arabam ol hani elimde çok az şey varken bir ara, arabam olsun evim olsun. Çünkü o hani bence yaşadığı ortamı sevmiyor. Hani ne bileyim hoşlanmıyor. Daha göz yükseklerde diye düşünüyorum. Ya o insanlar hani... E, Nasıl desem bir ev sadece bir evler olsun diye isteyebilirler yani. Sadece sıcak bir yuvam olsun hani yemek sadece yemeğimi alabilecek bir durumum olsun gibi şeyler de düşünüyor olabilirler. Aynen. <gülüyor> Şimdi aşka okuyorum bir tane. Burada yeniden İrem Şahin'in söylediği yazdığı şeyleri okumak istiyorum. Benim 2010'dan beklentilerim. Jeferdi ile ve Jumet ile tanışmak ailemin derslerle ilgili benimle daha çok ilgilenmeleri matematik dersimin daha iyi olması arkadaşlarımın kendilerine ve bana zarar verecek şeyler yapmaması demiş. Zarar verecek şeylerden kastı? Yani kötü şeyler. Kötü şey. <gülüyor> Bence bir diğer mektupta şey konuş konuşmuştuk ailesi çok baskı koruyor çok ilgileniyor buradayız Benimle daha çok ilgilensin der gibi bir açıklamada bulunmuş. Ee, bence hani biraz ilgiye ihtiyacı var gibi düşünüyorum. Aslında Ezef Hardy falan hani o tür şeylere de girilecek olursa aslında pek hoşlanmam çok komik gelir bana. Yani öyle hani bir sanatçıyı bir oyuncuyu görmek gibi hiçbir zaman bir hevesim olmadı. Ay keşke görsem falan gibi. Yani, yani. Yani Tabii sen, herkes için ya, farklı yani var. Herkesin zevkleri, düşünceleri farklı. Hani ben, benim görüşüm de bu. Senin çok sevdiğin bir sanatçıyı görmek ister istemez misin sen? Ha, o kadar can gönülden istemem yani. Sonuçta onu sahnelerde, televizyonda görüyorum yeterli yani. Ya o da sonuçta bizim gibi sanki... insan insanlar yani. gözlerine çok büyütüyorlar bazen. Evet, böylece. sanki o beni görünce hatırlayacak bir daha. Hani ben aa beni Hı. gördü falan gibi ben onu gördüm gibi sevinebilirim ama onu aklından bile hani geçmeyecek bak beni gördü bu kız sevindi falan gibi yani sesi güzel olabilir veya ama oyuncu da güzel olabilir şey ama aslında şey oluyor kendisi seviniyor onunla alakası yok bence ee, ben bir yorum bir düşünce daha bakayım bizim okulda kendimize ait bir bilgisayar istiyorum demiş bir arkadaşımız Tabii bunu herkes ister herhalde. Okulda bilgisayar olsun tabii. Ama bunu, fikir, bunu düşünürken acaba neler yani derslerim daha güzel geçsin mi? Yoksa işte ha, hocadan şey... gizli MSN'e girerim filan arkadaşlarımla <gülüyor> mesajlaşırım durumunda mı? Ben şey düşündüm hani şey olursa ben de isterim ama okulda istemem. Dershanede isterim. Çünkü yazı yazmaktan çok sıkılıyorum. Ee, önümde bilgisayarım olsun oraya kaydedeyim ama içinde kesinlikle internet bulunmasın yani gerekmiyor bence zaten oraya eğitim almaya gidiyorum ne gerek var internete evde de girebilirim interneti diye düşünüyorum sadece oraya yazdıklarımı kaydedip sonra evde çalışabilirim projeksiyon aletlerinde e, slaytlar hazırlıyor öğretmenler onu bilgisayarım alabilirim evde tekrar çalışabilirim benim düşüncem de böyle. Çocuklar daha çok park alanları yapılmasını istiyorlar. Ee, bu duruma ne diyorsunuz? Mesela e, oyun alanları çok az. Hani sokaktaki çocuklar da eğlenmek istiyor. Bunlar için ne gibi bir açıklama yapabilirsiniz? Aslında oyun alanları alarak parklar her yerde var. Yapın. Her yerde var da diyemeyiz Ama daha aslında. çok yapılmasını istiyorlarmış. bizim evim. Orada park olsun falan da yani evet ha, belediye yani. ilgilenmiyor diyelimiz buna çocukları düşünmüyor e, büyük büyük olarak e, büyükler açısından iş, işe ha, bakıyor şey. hani evet. büyükler nasıl konforlu olabilir zaten hani oraya taşınan insan büyükler büyüklerin elinden çıkan para çocukları pek umursamıyorlar aslında aileler çocuklarını umursarsa Çocukların umursandığı mekanlarda yaşamayı tercih eder. Parkların, çeşitli aktivitelerin olduğu mekanlar hiç yok değil ama hani biraz lüksede kaçabiliyor bazen bunlar. He. Hani bütçe bakımından Hı. diyelim. Yani büyüklerin ayasında yaşıyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Burada bir tane arkadaşımız önemli olan bir konuya değinmiş. Ee, şöyle yazmış. İnsanlar daha tasarruflu olsun. Küresel ısınmaya dur diyelim ama böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Çok israf eden bir toplumuz çok demiş. Çok haklı bence bu bence konuda. Bence de çok bence haklı. Ee, aslında küresel ısınma tasarruf açısından çok haklı. Evet gerçekten de. Küresel ısınmaya ne kadar insan... Eylemler evet, yapılsa da hani bu konuda işte e, insanlar ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da hani... Bir bölümü sadece bu konuyla ilgilendiği için diğer insanların umrunda değil aslında bu konu. Ya bence bir de şu var. E, bu kadar mektup geldi elimize. Bazılarını sizinle paylaştık. Bazıları aynıydı. Okumaz e, okumadık ama hani hiçbir çocuk bunu düşünmemiş. Hepsi aşk, mutluluk, hayat, temizlik, Başarı dilemiş. Yani ilk defa bunu düşünen... Onlar dışında da daha önemli olduğunu, bir şey var. Aslında, yani evet. daha genel bakan... Kendi açısından değil de dünya açısından bakan... ilk mektup ve ilk çocuk diye düşünüyorum evet. şu an. Elimizde ee, olanlarla. Yine de dünyada bunları düşünen birilerinin olması çok güzel. Yani biz de. de düşünüyoruz ama... Dikkat ediyoruz ama... Sadece hani bir kişinin değil... Birçok insanın yapması daha çok... Küresi lısınma açısından da gerçekten çok haklı. Aslında insanlar... Ne kadar söylese de kendileri bile söylese yapıyorlar genellikle. O zaman 2010'dan dileklerimizi söylerken hatırlamışken de o zaman külüphesel ısınmaya insanların daha çok duyarlı olmasını da dileyebiliyoruz. E, mektuplarını bizimle paylaşan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. E, konuğumuz Sinem Savaş'a bizimle katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Hepinize iyi 2010'lar <gülüyor> İyi seneler diliyoruz Hoşçakalın Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı